Bir de o münafıklar kendilerine evredersen kesinlikle savaşa çıkacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki yemin etmeyin. Sizden istenen, bilinen halis bir itaattir. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kul ve fe in aleyhi ve aleykum ve in ve belağul de ki Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin eğer yüz çevirirseniz artık ona o peygambere düşen ancak kendisine yüklenen tebliğdir size düşen de size yüklenen itaattir eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz peygambere düşen ise ancak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 ولا يبذلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن رسول الله içinizden iman edip salih ameller işleyenleri kendilerinden öncekileri İsrail oğullarını Firavun'un ehlinin yerine geçirdiği hakim kıldığı gibi onları o beraberindeki müminleri de mutlaka yeryüzünde kafirlerin yerlerine geçirerek hakim kılacağını vaat etmiştir. Ve Allah onlar için razı olduğu dinlerini İslam'ı mutlaka kendilerine sağlamlaştıracak onlara imkanlar verecek ve korkularından sonra kendilerini mutlaka güvenli bir hale çevirecektir. Böylece onlar bana ibadet edecekler, hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا fil فِي الْأَرْضِ وَمَعْوَاهُ النَّارِ وَلَبِئْسَ <الْمَصِيل> Sakın inkar edenleri, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak kimseler sanma. Onların varacağı yer ateştir ve o ne kötü varılacak yerdir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِيَسْتَعْذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثعابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم <gülüyor> Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyeler ve içinizden buluğ çağına girmemiş olanlar yanınıza gireceklerinde şu üç vakitte sizden izin istesin sabah namazından önce öğle vakti elbiselerinizi çıkardığınız sırada ve yatsı namazından sonra bunlar sizin açık bulunabileceğiniz muhtemel üç vakittir bunların bu vakitlerin dışında birbirinizin yanında dolaşan kimseler olarak bulunmanızda ne size ne de onlara bir günah yoktur işte Allah size ayetleri böyle açıklıyor. Çünkü Allah, alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. <gülüyor> Allahu <Sessizlik> hakim Sizden olan çocuklar, buluğ çağına girdiği zaman Kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi Artık onlar da izin istesinler İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor Çünkü Allah, alim, her şeyi bilendir Hakim, her işi hikmetli olandır minen <Sessizlik> مِنَ السَّائِلَاتِ لَا يَرْجُونَ Evlenmeyi ümit etmeyen, acizlikten dolayı oturmuş kalmış yaşlı kadınların ziynetlerini gösteren kimseler olmamak şartıyla dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Fakat daha da iffetli davranmak istemeleri kendileri için daha hayırlıdır. Çünkü Allah Semi her konuştuğunuzu işitendir. Alim kalplerinizde olanı hakkıyla bilendir. Leysa al al ve ve ve في اخواتكم او بيوت اعمالكم او بيوت عمالكم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 Başkalarıyla beraber yemek yemeleri hususunda köre bir zorluk yoktur. Topala da bir zorluk yoktur. hastaya da bir zorluk yoktur. Size de kendi çocuklarınıza ait,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 Veya anahtarları elinizde bulunan evlerden veya dostunuzun evinden yemenizde bir günah yoktur. Bu kişilerle hep beraber veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Artık evlere girdiğiniz zaman Allah katında mübarek ve güzel bir sağlık temennisi olarak kendinize ve o evlerde bulunanlara selam verin. İşte Allah size ayetleri böyle açıklıyor. Umulur ki akıl erdirirsiniz. İnne <gülüyor> immünnun al billahi ve kanu ala amri amri hatta <gülüyor> Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne gönülden iman etmişlerdir. İçtimai bir iş için onunla, peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan işlerini bahane ederek gitmezler. Ey Resul! Gerçekten o senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde artık içlerinden dilediğine izin ver. Ve daha hayırlı olanı, özürle de olsa terk ettiklerinden kendileri için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah, gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. <gülüyor>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 Allah, içinizden birbirinin arkasına gizlenerek azar azar sıvışıp gidenleri muhakkak biliyor. Onun emrine muhalif hareket et. artık başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine pek elenli bir azabın uğramasından sakınsınlar. Alâ imme lillâhimâ fîs-semâvâti ve'l-ârd, qâdî yâlemû mâ entum Dikkat edin, şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne halde olduğunuzu gerçekten biliyor. O'na döndürülecekleri gün ise... Yaptıklarını artık onlara bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.